Açık radyoda altın saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argünyum Elvan Can Tekin, Musaffet Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek ve Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 24 Kasım çarşamba ve şu anda saat 11 20. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40. elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri İlay Coşkun ve Serkan Küçe'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. İki hafta önce kamu harcamalarını izleme platformu kısaltılmış adıyla Kahip 2021 yılı iklim izleme raporunu yayınladı. Şimdi iki konuğumuz var Profesör Doktor Nurhan Türk İstanbul Üniversitesi Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve kamu harcamalarını izleme platformunun sözcülerinden biri. İkinci konuğumuz Yağız Abanus, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kahip İklim İzleme Çalışması'na Yeşil Düşünce Derneği'ni temsilen katıldı. Dernekte asistan olarak çalışıyor. Son dönemde iklim kanunu odaklı çalışmalar yapıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, evet. iyi günler. İyi günler. Murat Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler. Argun, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, bu raporun başlığı Türkiye'de çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadeleye ayrılan kamu kaynaklarının izlenmesi 2021 bütçesi bir değişikliğe işaret ediyor mu? Bu başlık altındaki rapor 10 sivil kuruluş ve girişimden 16 kişinin ortak ürünü olarak kaleme alındı. Ve raporda 8 Merkezi Yönetim Kurumu ve 14 büyükşehir belediyesi ve bağlı kurumlarının çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili 2021 bütçeleri izlendi ve 2018-2020 döneminin bütçeleriyle karşılaştırıldı. Kayıp hakkında da kısa bir bilgi vermek isterim. Kamu harcamalarını izleme platformu Türkiye'de kadın, çocuk, gençlik, engelli, sağlık, çevre hakkı, iklim değişimi ile mücadele Sosyal haklar alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurdukları çeşitli temalara göre çalışma gruplarına dayalı olarak çalışan bir platform. Kamu harcamalarını izleme platformu vatandaşlardan toplanan vergilerin harcanma sürecini izlemeyi, bu sürecin şeffaf olması için çalışmayı ve sosyal alanlara ve iklim değişimi ile mücadeleye yönelik harcamaların arttırılması ve etkin kullanımını savunmayı amaçlamaktadır. Evet, Nurhan Hocam size hemen bu raporun geneli hakkındaki bilgileri ve özellikle de bu merkezi yönetim kurumlarının iklim harcamalarıyla ilgili e, raporun değindiği önemli noktaları sormak isteriz. Teşekkürler. Merkezi yönetimi daha önce sizle de yaptığımız bir programda 2020 yılına kadar izlemiştik. Ee, ve özellikle sabit fiyatta çok da önemli bir artış olmadığını var olan toplam bu sekiz önemli kurumun harcamasının da karayollarının harcamasından e, düşük olduğunu e, vurgulamıştık. Şimdi 2021 yılında bir gelişme görüyoruz. Yani cari fiyatla baktığımızda bu sekiz kurumun, sekiz merkezi yönetim kurumunun bunları belki söylemekte yarar var. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ayrıca önemli görevi olan Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına da baktık fakat onların performans programlarında bu konuda ayrılmış bir hedef bütçe görmediğimiz için aslında 10 kurumun ki ama biz yine 8 kurumun diyoruz ve tekisi bir yerlerde alt başlıklarda kalmış olabilir diye bu sekiz kurumun toplam harcamasında bir artış görüyoruz. Yani 2020 yılında biz 26 milyar hesaplamıştık. 2021 yılında 42 milyar gibi bir şeye çıkıyor. Önemli bir oran. Önemli bir artış. Sabit fiyatla da artış oluyor. Yani enflasyonu dikkate alıp e, azaltma yaptığımızda da bir artış ortaya çıkıyor. Oran olarak çok heyecan verici değil. Çünkü aynı dönemde bütçenin kendisinde de toplam Türkiye'nin bütçesinde de bir artış var. %30'dan Toplam bütçenin çevre koruma eklim değişikliğine ayrılan payı yüzde otuz iken yüzde otuz beşe yükseliyor 2021'de. Biz yine 2021'deki bu artışın nereden kaynaklandığını inceledik. İki yerden kaynaklanıyor. Kısaca onlara değineceğim. Diğer sorunlar devam ediyor. Artış gördüğümüz ilk kalem devlet su işleri. İkincisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Devlet su işlerindeki artış çok dikkat çekici bir artış. Bu Türkiye'de daha önce de değinmiştik tarıma elverişli yaklaşık sulanmayan 2 milyon hektar bir araziden söz ediliyor ve bunun tümünün damla sulamaya açılması için konulmuş bir hedef var ve bunun için ayrılmış bir bütçe var. Bu bütçe 2020 yılını incelediğimizde, bir önceki dönemi incelediğimizde toplam üç yıl için aynı hedefe ayrılmış yani 2 milyon hektarın damla sulamaya açılması için ayrılmış bütçe, toplam 3 yıl için 15 milyar Türk lirası iken 2021 performans programında bu 30 milyara çıkıyor 3 yıl için. Dolayısıyla aynı hedef için çok ciddi bir artış görüyoruz bütçede bu esas toplam çevre koruma eklim değişikliği bütçesini arttıran kalem oluyor 2 milyon hektar arazinin sulanması için 2020'den 2021'e neden bu kadar yüksek bir artış olduğunu göremiyoruz çünkü gösterge aynı yani 2 milyon hektar arazinin sulanması e bu tabi açıklanmaya değer bir konu bu konuda bir bilgiye ulaşamadık Diğer ikincisi yine biliyorsunuz daha önce de değinmiştik basına yansıdığı kadarıyla bakanlığın sitesinde de pardon devlet su işlerinin sitesinde de görülüyor. Bu büyük ihaleyi TOKI yapıyor. Devlet su işlerinin kendisi yapmıyor. Devlet su işleri 1935'ten beri çok köklü bir kurum. Çok sayıda baraj yapmış, çok sayıda ihale yapmış, teknik donanımı e, teknik insan sermayesi gelişmiş bir kurum. Neden Tokin'in yaptığını bu kadar büyük ihalenin çok fazla bilmiyoruz. Bu konuda da bir açıklama yok ama birinci artış buradan kaynaklı e, var olan soru işaretleriyle birlikte. İkinci artış Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın şehirlerin e, şehirlerde yapılacak olan e, kent içi ulaşım sistemleri, raylı sistemlerin yapılmasını Ayrılan kaynak biliyorsunuz yerel yönetimler, büyük şehirlerde buna kaynak ayırıyor. İstanbul'da da biliyoruz ama merkezi yönetimde Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinden raylı sisteme kaynak ayırabiliyor. Bu sene raylı sisteme, şehirler için raylı sisteme ayırdığı kaynakta önemli bir artış görüyoruz. Bunun ne yazık ki hangi şehirlere yönelik olduğunu tam olarak göremiyoruz performans programında. Yani bunlar örneğin Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirler tarafına mı yönelik ya da başka büyük şehirlere mi yönelik olduğunu ayırt edemiyoruz. Ama burada şehirlere bir yatırım yaptığını merkezi yönetimin özellikle ulaştırma raylı sistem açısından. Ancak bu tabii önemli bir hedef ne olursa olsun önemli bir artış. Fakat bu artışı yine Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın Bağlı kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yapılan artışla kıyasladığımızda bu bütçe sönük kalıyor. Heyecanımız bir anlamda kursağımızda kalıyor. Çünkü baktığımızda bakanlığın bütçesinden %27'si ancak bütün bu sözünü ettiğimiz şehirlere yapılan ulaştığı şeyler, raylı sistem, diğer tren yolları vesaireye yönelikken %66'sı Karayolları'na yönelik. Bir artış var ama yine esas artışı, esas payı Karayolları Genel Müdürlüğü alıyor. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağının yüzde ellisini yurt dışından bilgi almak için yurt dışına gönderiyor. Şimdi o daha yüksek olacak bu devaryasyonla beraber. Orman Genel Müdürlüğü gelirlerinin sadece yüzde onunu hazineden alıyor diğerlerini ya döner sermaye geliri olarak orman ürünleri satışından ya da ormanların kiralanmasından madenlere ve turizme kiralanmasından elde ediyor. Bütün o yangınlarla mücadele yapabilmek için hükümetin ayırdığı kaynak toplam gelirinin orman genel geliri yüzde 10'unu oluşturuyor çok küçük bir kaynak. Tabii kendi gelirini yaratarak ayakta durmaya çalışan bir kurum olarak da daha çok bir şirket gibi, bir şirket mantığıyla işliyor. Zaten orman işletmeleri vardır biliyorsunuz, şey bölgeleri vardır, orman işletme bölge müdürlükleri vardır. Dolayısıyla da o zaman harcama da işte satın envantereye uçak koymak mı yoksa kiralamak mı, yurt dışından kiralamak mı gibi... Yine işletme mantığıyla yapılan şeyler halinde ortaya çıkıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı iklim eklenmeden önce baktığımızda %70'i şehircilikle ilgili. Bunu da söyleyerek 14 Büyükşehir Belediyesi'ne arzu ederseniz geçebiliriz. Ben kısaca yöntemle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, toplam bütçeyi hesaplamanın ilerisine gittik. Ee, kayıp üzerinden yaptığımız için ve önemli bir ekip çalışması olduğu için toplam 14 büyükşehir belediyesi şu kadar kaynak ayırıyor ya da ya da her belediye şu kadar kaynak ayırıyormuz ötesine gittik. Politika önerisinde bulunabilmek için bunları kendi aralarında kümeleştirmeye çalıştık. Bu kümeleştirme iklimle ilgili en önemli uluslararası kümeleştirme yöntemi olan var olan bütün harcı bütçesini e, azaltıma ne kadar kaynak ayırıyor, uyuma ne kadar kaynak ayırıyor, e, atık yönetimine ne kadar kaynak ayırıyor ve diğerlerine ne kadar kaynak ayırıyor diye kümeleştirmeye gayret ettik. Bu kümeleştirme bize çok önemli sonuçlar e, ortaya çıkarttı e, ve politika önerileri söyleyebiliriz. Yağız azaltımla ilgili sanıyorum e, bir takım bilgiler verecek ya da genel bilgiler de sonra ben tekrar devam edelim gerekirse. Ben bu damla sulamayla ilgili bir e, soru sormak istiyorum hocam. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'deki su tüketiminin en yüksek oranı e, tarımdaki sulamadan kaynaklanıyor. Evet, bu anlamda damla sulamayla birlikte e, sudan tasarruf konusunda herhangi bir rakam var mı? Bir oran var mı elinizde ve sonuç olarak bu damla sulamaya yapılacak olan yatırımlara maliyetini bir tarafa bırakırsak ve maliyet Analizini bir tarafa bırakırsak siz olumlu olarak yaklaşıyor musunuz? Tabii tabii damla sulama çok önemli bir yatırım. Biz hatta bunu büyükşehir belediyeleri için de tartıştık. Onların da yeşil alanlarının sulanmasının mutlaka damla sulamaya geçmesi lazım. Çok önemli bir tasarruf sağlayacak. Ee, çok doğru bir yatırım. Bütçesindeki bu 2020-2021 arası değişiklik ve ihalenin TOKİ tarafından yapılıyor olması bir kuşku uyandırıyor sadece. Yoksa hedef çok önemli bir hedef. Aynen damla sulama olduğu gibi şehirlerin raylı sistemi de önemli bir hedef. Buraya ek bütçe ayrılması da çok önemli. Çünkü tarımda büyük bir kuraklıkla karşı karşıyayız ve tarımsal sulamaya yatırım yapılması kaçınılmaz. Evet. Türkiye su kıtlığı olan bir ülke. Evet. Kaç yıldan beri durum bu. Evet. Vahşi sulama çok yaygın. Yani daha önce tarıma açılmış olan, olduğu sürlenen 4-4,5 hektar, milyon hektarın da e, çoğu damla sulama değil. E, dolayısıyla vahşi sulama e, çok önemli bir su kaybı. Evet. Evet. Elvan'ın bir sorusu var. Ee, evet. Benim sorum şu e, demin bir hani, e, bu Bütçe kalemlerin bir kategorizasyonundan bahsettiniz işte önlemeydi azaltmaydı uyumdu bunlardan bir de hani kontrol ve de özellikle işte şey Greenhouse şeylerin seragazlarının salınımının kontrolüyle ilgili harcamalar konusunda bu konudaki bütçe kalemleri konusunda bir bilgi var mı yani bunu bu kontrolü kim yapıyor, bu konuda gerekli te teknik yatırımı kim? hangi bakanlık oluşturuyor ve bununla ilgili bir e, gelişme söz konusu mu 20 ile 21 bütçeler arasında? Ee, özel olarak e, merkezi yönetimde bununla ilgili dehşetli bir artış yok. Bizi özellikle şaşırtan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda böyle bir kalem olmaması biliyorsunuz. Yani Yeşil Mutabakat, Sınırda Gümrük. En çok onların ilgilenmesi gereken şeyler, burada öyle bir özel şey göremiyoruz. Bu sözünü ettiğimiz ayrımı biz yerel yönetimler için yaptık. Çünkü kentler en önemli, seragazı üreten yerler diyeyim, mekanlar, coğrafyalar. Orada seragazı, şey, seragazı üretiminin azaltılmasına yönelik bunun kontrol hedefleri var ve bunları inceledik. Azaltım içerisinde yer verdik bunlara. Ama çok küçük rakamlar olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Ee, en sonda e, genel değerlendirme yaparken değineceğim. Evet, o zaman hemen e, Yağız'a geçelim. E, Yağız senden de bu 14 büyükşehir belediyesinde e, yapmış olduğunuz incelemenin sonuçlarını rica ediyoruz. Tamamdır. Öncelikle e, ben tekrar teşekkür etmek istiyorum bugün hani bizi buraya davet edip e, bu şansı verdiğiniz için. Ee, kısaca ben Yeşil Düşünce Derneği'ni de e, tanıtmak isterim. Biz Lütfen. 2009'da kurulduk. Ee, 2009'dan bu yana Türkiye'de Yeşil Düşünce ve Yeşil Politikaların yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bu kapsamda e, kamu harcamalarını izleme platformunda yaptığımız çevre koruma ve iklim değişikliği harcamalarını izleme faaliyeti de e, gerçekten bizim için çok önemli. E, Umudun Yeri Şehirler adlı bir projeyle mesela e, belediyelere odaklanıyoruz. Bu kapsamda burada üretilen veriler çok işimize yarıyor. Yine Yeşil Ekonomi programımız var. E, bu program kapsamında da buradaki verilerden çokça faydalanıyoruz. E, yani büyük ihtimal açık radyo dinleyicisi hakimdir ama e, bu platformdaki izleme faaliyetinin e, Türkiye'de e, özellikle son dönemde yaygınlaşmakta olan bir yeşil kalkınma, işte yeşil devrim söylemi var. E, özellikle politikacılar tarafından. Bu söylemin altına ne kadar dolu sorusunun cevabını verebilmek açısından çok önemli buluyorum. O yüzden ilk olarak bir onu vurgulamak istedim. E, Nurhan Hoca'nın belirttiği e, kurumlar daha çok merkezi hükümetin kurumlarıydı. Ben biraz daha yerel yönetimlerden söz etmeye çalışacağım. E, biz 14 yerel yönetimi inceledik. Bunların içinde İstanbul, Adana, Ankara, Mersin, e, Balıkesir, Manisa gibi farklı şehirler var. E, yani bunların içinde de ben biraz daha uyuma odaklanmaya çalışacağım. Ama ilk başta kısaca da e, değineyim. E, azaltın, uyum, e, çevre koruma ve diğer çevre başlıkları altında biz harcamaları inceledik. E, uyum yani azaltıma çok bir pay ayrılmadığını gördük e, yerel yönetimler tarafından atık konusu e, çok gündemde oraya çok pay ayrılıyor e, uyum konusuna biraz hani oran da vermek açısından bu 14 belediyenin çevre koruma ve iklim değişikliği ile ilgili yaptığı harcamaların e, ortalama %40'ı e, uyumla ilgili bu arada bu 14 belediyenin yaptığı 2021'deki bütçesindeki toplam rakamda 23 milyar TL yani bu merkezi e, yönetimin 8 kurumunun 25 milyar TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani belediyelerin önemini burada sayısal olarak da böyle gösterebiliriz. E, yani biraz böyle genel bilgi verdikten sonra e, ben biraz daha uyumla alakalı konuşayım. Sonrasında belki Nurhan Hoca azaltım ve diğer boyutlarda tamamlayabilir. E, uyumla ilgili yapılan e, harcamalara baktığımızda işin çok büyük bir bölümünün genel yönetimlerin geleneksel faaliyetlerine ilişkin olduğunu görüyoruz. Bunlar nedir diye örnek vermek gerekirse, içme suyu tesis yapımı ve işletilmesi, tarımsal sulama, yeşil alanlar, bunlar çok büyük bir pay alıyorlar. Hatta içme suyu tesis yapımı, tarımsal sulama tesis yapımı ve bu sulama tesis ve içme suyu tesislerinin işletimi bir arada düşünüldüğünde, toplam harcamaların yüzde 60'ına tekabül ediyor. Yani burada bence şöyle önemli bir çıktı görebiliyoruz. O da şu. Belediyeler iklim değişikliği ile ilgili yaptıkları harcamalar çoğunlukla onların zaten geleneksel olarak yapmaları gereken faaliyetler. Kriz bugün derinleşiyor ama krizin derinleşmesini karşılayacak ölçüde yenilikçi hani yeni döneme hitap eden faaliyetlerin belediyeler açısından yeteri kadar yaygınlaşmadığını görüyoruz diyebilirim. Burada bir kısa aslında şeyde değineyim yani uyum ve azaltım diyoruz ama bunlar nedir? Çok belki oturmuyor olabilir. Uyum konusu yani iklim kriziyle mücadele dendiğinde bunu genelde iki başlık altında incelerler. Bunlardan biri azaltımdır. Azaltım iklim krizine sebep olan sera gazları işte bunların içinde karbondioksit var çoğunlukla sanayi kaynaklı veya metan gaz hayvancılık kaynaklı işte nitroz oksit var gibi gibi bir sürü aslında bu gazlar arttırılabilir ama çoğunlukla karbondioksit ve metan yoğunluklu olduğu için bu gazların azaltımına odaklanmaktır. Yani iklim değişikliğiyle mücadelede azaltım konusu. Bir de uyum konusu vardır. Çünkü hali hazırda iklim krizi gerçekleşiyor. Paris anlaşmasının hedefi bir buçuk. Biz şu an 1.2 derece ısındık ve bu ısınmalardan ötürü bizim toplumumuzun dayandığı iklim istikrarı ciddi bir şekilde sarsıldı. Bizim bu sarsılmaya bir uyumla cevap vermemiz lazım insanlar olarak. hani Bunun gündelik hayattaki somut örneği mesela yazın sıcak dalgaları olurken perdelerimizi kapalı tutup evimizin içindeki sıcaklığı nispeten stabil bir düzeyde tutmak. Ama hani bu bireysel bir önlem. Bunun dışında belediyelerin yapabileceği de birçok farklı önlem var. Yani Bunlara az önce biraz örnek vermiştim. Geleneksel faaliyetlerinden bahsettim. İşte daha çok sulama ile ilgili ve yeşil alanla ilgili. Bunun dışında bir de yine bizim harcama yapıldığını gördüğümüz ama daha... Minimal kalan kalemlere de biraz örnek vermek istiyorum. En azından kulak dolgunluğu olması için. Yani bu örnekler işte damla sulama, su hatlarında kayıp kaçak azaltma, suyun yeniden kullanımı, verimli kullanımı için eğitim ve bilinçlendirme, sel ve taşkınla mücadele, bu kapsamda erken uyarı sistemleri, işte yağmur suyunun hasat edilmesi, depolanması, geri kazanımı, biyoçeşitliliğin ve endemik türlerin korunması, zararlılarla mücadele, sıcağı uyumlu tarım ve hayvancılık, işte Erezyon, çölleşme, kuraklıkla mücadele, verim, toprak verimliliğinin arttırılması gibi kalemlerin biz yerel yönetimlerin harcamalarında yeterince yüksek bir pay almadığını görüyoruz. Yani bu bahsettiğim kalemleri aslında biraz iklim krizinin getirdiği o daha küçük krizler bağlamında düşünmekte fayda var. Mesela uyumlu tarım ve hayvancılık gıda krizi bağlamında çok önemli bir faaliyet. O yüzden belediyelerin bunu savunması gerekiyor. İşte Biyoçeşitlilik krizi açısından iklim krizi henüz e, çok üst düzey bir faktör değil e, habitat kaybı ormansızlaşma e, mekan politikaları biyoçeşitliliği daha çok etkiliyor gibi ama e, kriz arttıkça sıcaklık arttıkça e, biyoçeşitliliğin üzerindeki etkiler de artacak O yüzden e, yerel yönetimlerin buraya da yönelmesi lazım e, veya işte su krizi gibi farklı farklı e, başlıklarda düşünmek mümkün e, ben yani biraz genel giriş yapmış olayım soru varsa onu alayım Sanırım bir beş dakika var veya Nurhan Hoca'nın bir e, toparlaması varsa onu alalım. E, yoksa da bir soruyla devam edebilirim veya e, notlarımdan eklemeler yapabilirim. Evet şu anda herhangi bir sorumuz yok e, ama ben özellikle şunu da e, Elvan Can Tekin'in bir sorusu var. Evet, evet ben, hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi e, gerek merkezi hükümetin uygulamalarına yönelik olarak gerekse de yerel yönetimlerin uygulamalarına e, şekilde ışık tutacak belli bir stratejimiz var mı? Yani bu 2020-2021 bütçelerinden konuşuyoruz da bu bütçelerin oluşmasında bunlara yön veren bir ortak bir stratejiden bahsedebiliyor muyuz? Yoksa bunlar belediyelerin kendi içlerinde ya da yerel, merkezi şeylerin, kurumların kendi içinde yaptıkları bir strateji belirlemelerine dayanarak mı üretilmişler? Ben cevap vereyim. Ee, belki Nurhan Hoca sonra tamam. ekleme yapar. Yani genel olarak baktığımızda bir ortak stratejiyi ben şahsen göremiyorum. Hani buna dair Türkiye'nin hazırladığı belgelere bakmak lazım tabii. Mesela bir Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlandı geçen Temmuz'da. Ee, yani bunu yayınlayan bakanlık Ticaret Bakanlığı'ydı. Ticaret Bakanlığı'nın bütçesine dair e, Nurhan Hoca az önce söyledi. Pay yok. Yani buna dair pay ayrılmamış. E, ama bir e, plan çıkarılıyor. Hani dolayısıyla e, burada bir şeyin olmadığı, somut bir stratejinin en azından devlet bünyesinde e, benimsenmesi gibi bir hedefin olmadığı e, açıkça gözler önüne se seriliyor. Diğer yandan böyle bir stratejinin oluşturulmasına dair ülkemizdeki e, düşünce kuruluşlarının yaptığı çalışmalar var. Bir de ona bir örnek vermek isterim. Mesela İstanbul Politikalar Merkezi e, geçtiğimiz aylarda e, Türkiye için 2050'de net sıfır raporunun yönetici özetini yayınladı. E, bu yani bu rapor Net sıfır konusu daha çok azaltım odaklanıyor, sera gazlarının e, salımı nasıl azaltacak konusuna odaklanan bir konsept. E, uyum konusu bazen burada gözden kaçabiliyor, e, ama yine de e, hani hem yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimlerin iklim krizine karşı faaliyetlerini bir ortak strateji bağlamında e, bir çerçeveye oturtmak açısından faydalı bir belge. E, Dolayit yani bu belgelerin tabii ki bu çalışmaların net sıfır çalışmalarının yaygınlaşması da kamusallaşması da bunların e, sentezleri de önemli. E, hani şimdilik böylece özetleyebilirim. Yani devlet tarafında henüz e, somut bir şey yok diye görüyorum ben. Belki Nurhan Hocam. Yapar. Ya şu evet. Nurhan Hocam daha önce bir şeyi soktu. E, hani e, bir noktaya parmak bak, basmak istiyorum. Şimdi uyumun mesela en önemli şeylerinden bir tanesi benim bilebildiğim kadarıyla e, tarımsal e, ürünlerin seçimi ve buna bağlı olarak da tarımsal planlama. E, Türkiye'de mesela bu konuda e, Tarım Bakanlığının bir çalışması var mı? Buna göre bir ürün planlaması, bir bu, bu, bu, bu, bu şeyde yerde bir çalışma yapılıyor mu? Çok merak ettiğim bir konu, o yüzden soruyorum. Yani nedir? Bir bilgimiz var mı bununla ilgili? Ben biraz önce konuşurken Tarım Bakanlığı'nı atladım. Tarım Bakanlığı önemli bir bütçesi var. Bütçesinin çok az bir kısmını çevre koruma ekim değişikliğine ayırıyor. Son yılda %14 gibi bir rakam. Bütçesinin en önemli kısmını da tarımsal, tarım, tarımsal destek olarak ayırıyor. Yani çiftçileri destekliyor aslında birçok açıdan. Şimdi burada özellikle bu desteğin e, mutlaka azaltımla uyumlu olacak ya da uyumlu tarımla uyumlu olacak şekilde verilmesi, buna paralel verilmesi, bunun bir koşul olarak konulması, tarımsal desteğin herhangi bir işte... E, Hala çok su isteyen ürünlerin ekilmesi şeklinde değil ama daha sıcağı uyumlu bitkilere geçilmesi yönünde olduğu durumda çok önemli bir kaynak var aslında o anlamda Tarım Bakanlığı'nın elinde. Burada bu destekleri verirken destekleri azaltın ve uyumla üst üste paralel koyması lazım. Şimdiki fonksiyonu daha çok destekleme fiyatları üzerinden çiftçiyi ayakta tutmak. Ürün elinde kalan çiftçiyi ayakta tutmadı. Dolayısıyla hani orada ciddi bir kaynak var kullanılabilecek. Yani nasıl Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çekilecek bir kaynak var diyorsak eğer aynı şekilde Tarım orman Bakanlığı'nın içinde de önemli bir kaynak var. Ama ben o bir şey yok. Çok pardon. Nurhan Hoca'nın yani Nurhan Hoca'ya ek yapmak istiyorum. Aslında daha önce kendisinden başka toplantılarda duyduğum bir şey. Yani şöyle bir bakış olduğu başımıza gelsin o zaman ilgileniriz gibi bir eğilim var. Yani bu da iklim kriziyle mücadelede özellikle uyum başlığında kabul edilemez bir yaklaşım. Yani çünkü biz geleceği öngörerek hatta en kötü senaryolara göre mesela IPCC'nin bugün iklim öngörüleri dört farklı senaryo üzerinden şekilleniyor. İşte bir tanesi 2050'de net sıfıra giden çok iyi senaryo, bir tanesi ondan biraz daha kötü, bir tanesi orta düzeyde kötü, bir tanesi de en kötü. Biz şu an orta düzey kötüyle Hani i'nin bir üstü arasında bir yere gidiyoruz. Hatta e, koptan sonra e, bu konuyla ilgilenen kuruluşların yaptığı açıklamaya göre de e, 2.4 derecelik bir ısınma bizi bekliyor 2030 tahminleri kapsamında. E, dolayısıyla hani bu gibi kötü senaryolara bakarak uyum yapılması lazım. Çok da uzatmadan bitirmiş olayım. Evet çok teşekkürler. Şimdi bir kısa ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün iki konuğumuz var. Profesör Doktor Nurhan Yentürk ve Yağız Abanuz. Konuklarımızla Türkiye'de çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılan kamu kaynaklarının izlenmesi 2021 bütçesi bir değişikliğe işaret ediyor mu raporunu konuşuyoruz. Ama ben konuklarımıza söz vermeden önce kısa bir haber vermek istiyorum. Türk Torax Derneği bu yıl 24. Ulusal Kongresini 17-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdi. Torax e, Türk Torax Derneği biliyorsunuz insanların e, akciğerlerini e, sağlamlaştırmaya çalışıyor ve bu konuda e, çalışmalarını yürütüyor. Verdikleri ödül ise doğanın akciğerlerini savunmak için mücadele veren Valide Bağ Savunması ve İkizköy Çevre Komitesi her iki kuruluşa da, her iki savunmaya da tebriklerimizi iletiyoruz. Evet, iki direnişe ödüllerini verdi Türk Toraks Derneği. Evet, şimdi hemen devam edebiliriz. Aslında Muzaffer senin bir sorun vardı, o soruyla başlayabiliriz. Evet, başlayabiliriz. Bu süreçte bir su yasası hazırlığı olduğunu biliyorum. Daha önce de biz de inşaat mühendisi odası çerçevesinde yapmıştık bir hazırlık. Ama yenilerde özellikle eşgüdümü sağlayacak çeşitli kurumlar arasında. Çünkü çok fazla kurum suyla ilgili ve eşgüdüm eksikliği var. Bu konuda bir su yasası çıkarılacak. Suyu daha iyi korumak. Bu noktada bir tasarruf sağlamak için. Ee, acaba bu konuda e, görüş rica edebilir miyim? E, ben çok kısa ekleme yapabilirim. yani Yakın ben, zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi iklim değişikliği ve kuraklık odaklı bir komisyon kurdu. Bu komisyonda e, işte, akademisyenler gidip sunumlar yaptılar ve hani bir rapor hazırlandı. E, benim bildiğim kadarıyla bu rapor kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, iklim kanunu ve su kanunu çıkarılması Öncelikle eylemler arasına alındı. Dolayısıyla hani bu ikisini de beklemekte toplum olarak e, haklıyız. E, bir de hani iklim kanunu son dönemde belki bir yıldır tartışılıyor. İşte 2021'in başında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bir açıklamasıyla ilk defa gündeme gelmişti. Ondan öncesinde e, Türkiye'nin karbon piyasalarına hazırlığı projesi kapsamında da yine gündeme gelmişti ama sanırım su kanunu e, onun öncesinde de birçok farklı sivil toplum kuruluşunun kampanyalar yürüttüğü, taslaklar hazırlayıp sunduğu, gündemleştirdiği bir kanun. Dolayısıyla hani önemli olacaktır. Ama hani TBMM'nin dışında ben biz bütçe harcamalarını izlerken buna dair, su kanuna dair ayrı bir kalem ayrıldığını şahsen görmedim. yani su kanuna dair böyle bir açıklama yapabilirim. Evet, ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi aslında özellikle merkezi yönetim ve Yerel yönetimlerde seçim öncesinde başkan adayları enteresan açıklamalar yapıyorlar. Ve mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2018 seçimi öncesinde seçim vaadi olarak 100 bin araçlık otopark yapacağım dedi. Bunu tek örnek olarak veriyorum. Yani bunun dışında tabii ki işte o bildiğimiz mega proje vaatleri vesaire... Bunlara baktığımız zaman da sizin belirtmiş olduğunuz iklimle ilgili alınacak önlemlerin önünde en önemli engeller olarak görünüyor. Bunların bir kısmı da stratejik raporlara da konu oluyor. Hatta büyük bir kısmı da aynı zamanda performans raporlarının da unsurları haline geliyor. Yani burada ciddi bir dengesizlik var ve buradan hareketle, Hukukçusunuz ve aynı zamanda iklim kanunun üzerine çalışıyorsunuz. Böyle bir çalışmanın ilk ürünlerini biz ne zaman elde edebiliriz ve sizin dışınızda bu konuda çalışmalar yürüten başka hukukçular başka akademisyenler var mı? Var. Yani aşama aşama gidelim. Bir belki hani yaptığınız katkı çok önemli gerçekten. Hani devletin yaptığı harcamalar iklime bir yandan yardımcı olurken daha başka bir yönden de bayağı kötü etkiler yaratıyor. Buna Nurhan Hoca da en başta değinmişti yani. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün harcaması çok daha fazla e, evet. demir yollarına baktığımızda. E, dolayısıyla bu gerçekten çok önemli. Biz de e, kamu harcamalarını izlerken benim şahsen kendi adıma edindiğim deneyim, yani devlet kurumlarının e, iklim için yapmış olabileceği harcamaları böyle cımbızlayarak seçip e, ya bu da iklime girer şeklinde dahil etmeye çalışıyoruz. E, böyle devlet kurumlarının İklime iklim için biz e, ayrı bir çaba harcayalım. İşte şu yenilikçi faaliyetle olsun. Kriz gelecekte e, şu kapsamda derinleşecek onu öngörelim. Buna bir şey yapalım e, gibi bir yaklaşımı ben ne hani merkezi yönetimlerde görüyorum şahsen ne de e, yerel yönetimlerde. Bu kapsamda iklim kanunu ne getirebilir? E, biraz hani sorunuzu oradan görüyorum. Şu evet. iklim kanununa dair e, yapılan çalışmalarda e, şu an için biz e, yaklaşık 6 sivil toplum kuruluşu ee, İklim Eylem Ağı Türkiye'ye, ee, İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği, ee, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, işte WWF Türkiye, Tema gibi e, kurumlarla bir araya geldik ve çalışıyoruz. Ee, buna ek olarak farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da iletişimdeyiz. Ee, İklim Kanunu kapsamında farkındalığı arttırmak için webinarlar da yapıyoruz. Ee, İklim Kanunu'nun bu az önce bahsettiğimiz soruna yani işte devlet harcamalarında bir yerden e, iklim için olumlu harcamalar görülebiliyorken bunun büyük çoğunluğunun iklim için olumsuz harcamalar olması sorununa nasıl hitap edebileceği konusunda da e, dünya örneklerine baktığımızda olumlu tarafları var. E, bunlardan biri mesela iklime ana akımlaştırma. E, yani iklimle ilgili politikaların bütün e, devlet kurumları tarafından ana akım olarak gözetilmesi ve politikaların bu şekilde e, gerçekleştirilmesi. Yani sadece e, su yönetimi yaparken e, bir şeyin iklime bağlanması değil. Genel olarak yaptığınız bütün politikalarda iklimi gözeterek o politikaları hazırlamanız e, zorunluluğunun getirilmesi e, uluslararası alanda çokça evet. gündemde. Buna ek olarak e, farklı ülkelerin kanunlarında e, yani her yıl işte devletlere e, belirli iklim planlamaları yapılması zorunlu koşuluyor. Bunlar işte 5 yıllık planlamalar var, 10 yıllık var. Bir de bunlar her yıl değerlendiriliyor. Biz bu plana ne kadar uyabilmişiz? Ve bu değerlendirmeler meclise sunuluyor. Bazı ülkeler mesela Almanya, İsveç gibi ülkeler bu raporların meclise sunulması sürecini bütçe görüşmeleriyle bağdaştırıyorlar. Yani siz bu rapordan neyi ne kadar yapamadığınızı anlatıyorsunuz ama bakalım bunu bütçeye nasıl yansıtıyorsunuz? Eğer eksik varsa o zaman bütçede de artış etmemiz lazım. Şeklinde bu konunun bütçeyle bağdaştırıldığını görüyoruz. Yani burada daha detaylara girebilirim ama Şimdilik bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Evet Nurhan Hocam özellikle bu yerel yönetimler konusunda sizin söylemek istediklerinizi de dinlemek evet. istiyoruz. Yani şöyle özetleyeyim, bu 14 Büyükşehir Belediyesi'ni incelediğinizde her birinin neye harca bütçe ayırdığını en ayrıntılı kalemler itibariyle internet sitesine koyduk göstergeler olarak kayip.org sitesinde var. Yani eğer İzmir tarımsal uyum için bir kaynak ayırmış mı diye baktığınızda buradan da görmek mümkün. Bu siteye gidip raporlar bölümünde sitenin ana sayfasında göstergeler var. 2021 göstergeleri. Buradan görmek mümkün. Bunun için yaptık biz mecburen bir sonuca yoruma varabilmek için bazı toplamalar yapıyoruz. Yani azaltım altına bazılarını koyuyoruz, bazılarının uyum altına koyuyoruz. Ama bir e, STK ya da herhangi bir araştırmacı bir tek şeyle ilgileniyor olabilir. Hepsine girip 14 Büyükşehir Belediyesi için hepsini orada görmesi mümkün. 14 Büyükşehir Belediyesi'nin sadece kendisi değil aynı zamanda su kanalizasyon idaresi ve varsa ulaşım idaresinin de verisini oradan görmek mümkün. Bunu o anlamda söylemek istiyorum. Şimdi biz ne yaptık? kümeleştirerek yorum yapmaya gayret ettik. Daha çok azaltıma mı kaynak ayırıyor, uyuma mı kaynak ayırıyor, atık yönetimine mi kaynak ayırıyor diye baktık. Zaten toplam kendi bu 14 Büyükşehir Belediyesi'nin toplam bütçesinin %23'ü çevre koruma iklim ile ilgili. Bu %23 küçük bir oran. Ana akımlaştırmak istediğimizde Yağız'ın dediği gibi bunun mutlaka arttırılması gerekiyor. Bu küçük bir oranı kendi içerisinde hangisine kaynak ayırmış diye baktığımızda en düşük pay azaltıma yönelik. E, bu neyi gösteriyor? E, yine biraz önce Yağız'ın dediği gibi ve Türkiye'de birçok e, harcama alanında gördüğümüz gibi Sorun ortaya çıktıktan sonra sorunu çözmeye, sorunun sonuçlarını orta, azaltmak üzere yapılmış harcama. Sağlık da çok çıkmıştı sağlığı incelediğimizde. Yani Sağlık Bakanlığı'nın ya da sağlık bütçesinin tümüne baktığınızda çok daha azı daha halk sağlığı ve önlemeye yönelik esas kısmı ilaç ve tedaviye yönelik çıkıyor. Hastalık çıkıyor ondan sonra onu tedavi etmek için kaynak ayırıyoruz. Dolayısıyla azaltımın kaynağının daha yüksek olması lazım. Azaltım dediğimizde içinde neler var? Bir kere raylı sistem kullanılmasının azaltımı olduğunu yani fosil yakıttan uzaklaşma var. Şey de dahil buna bisiklet yolu vesaire. Yeşil enerji üretimi ya da yeşil enerji kullanımı var. Azaltımla ilgili ölçüm ve planlamalar var. Yani biraz önce Elvan'ın sorduğu gazı azalıyor mu? Azalmıyor mu bizim şehirde? Bunun ölçümü ve bunun için yapılan planlar var. Tarımsal azaltım ve hayvansal azaltım var. Yani Gübre yönetimi örneğin metan gazının azaltılabileceği şekilde hayvanların ürettiği metan gazını azaltacak şekilde bir yem ve ırk yönetimi. Tarımda gübre kullanımı, doğal gübre kullanımı gibi doğrudan azaltımla ilgili harcamaların, bütçelerin bir araya getirip baktığımızda bu dediğim gibi atık yönetimi ve uyumdan daha sonra daha küçük bir pay ayırıyor. Şimdi biraz bunun altına girip baktığımızda daha bir telaşlanacak bir şey ortaya çıkıyor. Bu küçücük çevre koruma iklim değişikliği harcamanın içinde küçük paya sahip azaltımın alt kalemlerine baktığımızda bunun en önemlisi %76 kadarı raylı sistem. Çünkü raylı sistem sonuç olarak elektrik enerjisi yani fosil yakıt kullanmadığı için doğrudan fosil yakıt kullanmadığı için dolaylı olarak kullanabilir. Bu noktada bunu belirttik şeyde de yani kullandığı elektriğin kömürden geliyor olması mümkün ama en azından doğrudan kullanmadığı için bir karayoluna göre daha önemli bir atık hedefi katılımı oluyor. Bunun %76'sı atık yönetimine gidiyor. Ne kalıyor? Yenilenebilir enerji üretimi. Yani güneş enerjisi paneli koyacak Türkiye gibi bir yerdeyiz. Bunun için de arkadaşlar incelediğimiz büyük şehirlerin çoğu Akdeniz, e, Ege. Yani hepsi bol güneş alan. Kaldık İstanbul için geçerli. Güneş, ener yenilenebilir enerji üretimi. Yenilenebilir enerji kullanımı. E, ulaşım araçlarında kullanımı, binalarda kullanımı, e, yeşil bina yapımı bunlar. Ve biraz önce söyleyeyim tarımsal azaltım hayvan. Bunlara kalan park işte bu %76'nın dışındaki. Çok küçük. Zaten raylı sistemi ben azaltım yapayım diye yapmıyor belediye. Oraya yaptığı yatırımı ulaşım sorununu çözmek için. Yani biraz önce yine söylendiğim gibi bunun geleneksel hedefleri arasında ulaşım sorununu çözmek. Ama e, bu şekilde çözünce raylı sisteme dayalı çözdüğünde tünel yapacağını raylı sistem yaptığında Biraz azaltıma katkıda bulunmak. Ama bunu dışarıya bıraktığımızda bu yeşil enerji, yenilenebilir enerji, üretimi, kullanımı bunlara kaynak yok. Atık için baktığımızda da benzer bir şeyle karşılaşıyoruz. Uyum için yağı söyledi. Ee, esas olarak suyu, su bulmak, suyu iletmek üzerine en büyük harcamalar yapılıyor. Suyun verimli kullanımı, yağmur suyu hasadı bütün bunlara son derece az kaynak ayrılıyor. Atağa baktığımızda ise zaten en geleneksel hedefleri katı atık toplama, sıvı atık toplama. Bir de bunları işletme. Esas kaynağın yüzde 86'sı buna gidiyor. Katı atık topluyoruz, sıvı atık. Çöp, çok çok çok iyi çöp topluyoruz. Ondan sonra kanalizasyonumuz da var. Ama mesela arıtma yüzde 13. Ki bu derinde şarj mı, ileri derinde şarj mı bunu bilmiyoruz. Yani derin... Derin deşarj da dahil buna. İleri biyolojik akıt, arıtma dahil mi onu bilmiyoruz. Pardon. Tekrar ediyorum. Bu %13'ün içerisinde derin deşarj var. Yani buna ne kadar arıtma diyebiliriz siz programlarınızda daha çok tartışıyorsunuz. Bu evet. arıtmayı %13 bulduğumuzda bu %13'ün içerisinde ne kadarı derin deşarj ne kadarı ileri biyolojik arıtma bunu ayırt edemiyoruz. Ama zaten gayet küçük. Yani Toplamanın ötesinde toplamaya ayrılan kaynak kadar bu arıtmaya ayrılması gerekiyor. Onun dışında geri dönüşüm, sıfır atık yani bildiğimiz artık iklim kriziyle beraber çok gündeme gelmiş ve belediyeleri düşen en önemli görevleri yüzde bir kalıyor atıkta. Bunları da belirtmiş olmak istiyoruz. Yani dolayısıyla büyük şehirler şey yapıyor, tesis inşa ediyor, tesis işletiyor. Bu sulama tesisi olabilir, atık toplama vesaire olabilir ya da raylı sistem olabilir. Bunlar dışında kalan ki daha çok insan sermayesine dayalı olacak eğitimler, bilinçlendirmeler de buna dahil, verimli kullanım, dönüşüm vesaire bunlara çok küçük küçük bir kaynak ayrı. Şimdi dolayısıyla biz bir şey daha yapmışız, bütçeyi arttır demiyoruz sadece. Evet, çevre koruma ve iklim değişikliğine yerel yönetimler, Ayırdıkları kaynağı arttırmaları, arttırmaları gerekiyor, arttırmalılar. Ama arttırmanın azaltım yönünde ve yenilenebilir enerji yönünde olması gerektiğini, atık su arıtımı yönünde olması gerektiğini, geri dönüşüm hedeflerinin ön planda olması gerektiğini söylüyoruz. Şu benzetmeyi yapmaya çalıştık. Yani bir sosyal belediyecilik çok geç çok zor girdi Türkiye'de belediyecilik, belediyeciliğin gündemine. Biliyorsunuz 80'li yıllar daha çok böyle hani kaldırım belediyeciliği derlerdi ona bazı konuyla ilgilenen arkadaşlar. Ama sosyal belediyecilik sonuç olarak yoksulluğun artmasıyla, kent yoksulluğun artmasıyla, çalışan yoksulluğun artmasıyla belediyelerde bir sosyal belediyecilik anlayışı ortaya çıktı. Sağlığa yatırım, sosyal harcamalara bütçe ayırmak, sosyal alanlara bütçe ayırmak. Bu yeşil meselesi, yeşil bütçe, yeşil belediye artık... Belediyelerin kapısını çoktan aşındırıyor ve bu Yeşil Belediye dediğimizde bunun artık böyle bir atık su inşaatı, e, kanalizasyon inşaatı, raylı sistemi inşaatının ötesinde bir yere giderek yapılması gerektiğini e, söylüyoruz e, bu çalışmamızda. E, İstanbul'la ilgili bir şey sordunuz onu söyleyebilirim. İstanbul tabii e, TL cinsinden en yüksek kaynağı ayırıyor. Neredeyse diğer 13 büyük şehir belediyesinin ayırdığı kaynak kadar Kaynağı İstanbul ayırıyor ama toplam bütçesine oranla ne kadar kaynak ayırıyor diye baktığımızda Ankara başta geliyor. İstanbul 5. sıraya düşüyor. Bu bir vurgu. Bir diğer vurgu belediye başkanlarının söylemlerinin bu konudaki ne kadar sonuç verdiği önemli bir konu. Su fiyatını Düşüreceğini söylemişti. Gerçi sonradan çok sıkıştı. İSKİ'nin kaynağı çok azaldı. Ee, ama şöyle bir gelişme olduğunu görebiliyoruz son dönemde. Ee, 2019 seçimlerinden önce belediye İSKİ'den önemli bir gelir aktarımı var. Tarife yüksek tutulmuş, elde edilen kaynağın bir kısmı İSKİ için su bulma ve su dağıtım için harcanmışken belediyeye gelir olarak verilmiş. 2019'dan sonra bu azaltılmış ve bu 2021 performans hedeflerinde sıfır. İSKİ'den belediyeye artık kaynak aktarılmıyor. Bu önemli bir gelişme. Su kanalizasyon idareleri e, kendi gelirlerini yine su bulmaya ve suyu dağıtıma bu kıtlık ve iklim değişikliği ve kuraklıkla karşı karşıya olduğumuz için belediyelerin diğer hizmetlerini kaynak olarak kullanmamaları gerektiğini e, vurgulamak gerekir. İstanbul açısından önemli bir örnek olarak karşımızda duruyor. Ben hemen ya bir soru sormak istiyorum. E, bütün bu inceleme içinde gerçi e, bir iki e, kentin özelliklerini belirtti, ama iyi örnekler diyebileceğimiz 14 büyük şehir belediyesi içinde ya şu raya yaptığı harcamalar son derece isabetli. Ve e, düzgün diyebileceğimiz örnekler yakalayabildiniz mi? Var mı? Ya bunlar çok nadir. E, olanlar da çok parlak değil, aşırı parlak değil. İlk olarak şunu vurgulayayım, Bir azaltıma yönelik mesela güneş paneli e, uygulamaları yapılıyor. Bunun işte Gaziantep'te örneği var. E, hani Burada bir şeye dikkat etmek lazım. Biz 2021'e baktık. E, farklı yıllarda farklı belediyelerin yaptığı harcamalar da olmuştur. Her yıl olmayabilir işte Gaziantep'te var Manisa'da var Manisa'nın e, su kanalizasyon idaresi buna dair bir harcama yapıyor e, biyoçeşitlilik açısından e, Balıkesir Ankara'da e, yapılan harcamalar var yani bunlar düşük harcamalar ama hani e, detay konular ve yenilikçi konular olduğu için bunlara harcama yapılması önemli örnek e, gösterebiliriz yani evet ama tabii bunların artması lazım e, veya işte Mersin'de e, zararlarla mücadele kapsamında pestisit kullanmak yerine e, daha farklı bir yöntem e, yapılacağı belirtiliyor. E, yani bu gibi uygulamalar var. E, hani olumlu yerlere bağlayabiliriz. Ama tabii olumsuzluğu da unutmayalım. Mesela bir, bir de olumsuz bir örnek vereyim. Yine e, ben Manisa'yı izlerken görmüştüm. Mesela Manisa'da bir termik santral var. Ve bu ter, e, termik santral Soma'daki e, o bölgeye e, bölgesel ısıtma enerjisi sağlıyor. Yani termik santralin asıl amacı aslında elektrik üretmek. Ama e, orada bir hani enerji verimliliği uygulaması olarak hem elektrik hem ısı üretimi şeklinde o termik santrali e, işletiyorlar. E, bu ısının bölgeye dağıtılması için yapılan altyapı harcamasının biz Manisa tarafından çevreci bir harcama olarak yani Manisa Belediyesi tarafından çevreci bir harcama olarak öne çıkarıldığını görüyoruz. E, dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani bu Manisa'nın e, Manisa, Manisa Belediyesi'nin sitesindeki paylaşımlara baktığınızda iyi bir örnek olarak gözükür. Ama halbuki bu bir e, kömürlü termik santrale e, bağlı bir sistem. Ve e, herhalde sanırım bunu İngilizcede stranded asset e, yani tam şimdi Türkçe'sini bulamadım ama e, yani bu yatırım boşa gidecek bir yatırım ve dolayısıyla burada daha sürdürülebilir e, çözümlerin olması lazım diyeyim. Ama sorunuzu bu anlamda çok önemli buluyorum. Olumlu şeyler de var. İklim krizi çok büyük bir sorun, çok kapsamlı e, bir anksiyete yaratıyor insanların üstünde. Bunun karşısında bizim bu e, optimist tarafımızı da korumamız e, gerçekten önemli diyerek bende. Tamam tamamlayayım. Evet aslında bu çalışma tabii ki bir sonraki seçimde yerel yöneticilerinin ve e, merkez e, yönetim adaylarının önüne bir program konmasına da e, vesile olacaktır diye düşünüyorum. E, keza, bir soru sorabilir miyim? E, kanun e, hazırlığı açısından da önemli. Evet son 3 dakikamızdayız. Ya. Evet Muso sende. Ee, acaba İzmir'i incelerken, çünkü bir takım eksikler görüyorum şimdi ben <gülüyor> İzmir'den olduğum için. Ee, şimdi bir kere mesela arıtmada İzmir e, neredeyse Avrupa'daki e, uygulanan seviyede e, biyolojik arıtma e, düzeyinde arıtma olarak. E, ayrıca da İzmir e, bütün raylı sistem yatırımları ki son 15-20 senede 11 kilometreden 200 küsur kilometreye çıktı İzmir'deki raylı sistem. Ve bunu tamamen kendi bütçesiyle yaptı. Bu bütçeleri de inceliyor mu arkadaşlar? Yani tabii, şimdi, tabii. E, şimdi tabii, tabii mesela bu çok önemli var. bir rakam. Başka Türkiye'de örneği yok. Yani İzmir gibi bütün raycı sistemi kendi belediye imkanlarıyla yapan örnek yok. Aynı şekilde arıtma açısından da öyle. E, yani bir de bir yıla değil de birkaç böyle on yıla falan bakmak lazım. Çünkü bir yılda olmuyor bu işler. Onlara bakıldı mı acaba? Muzaffer Bey, Yağız'ın da söylediği gibi bu çalışma aşağı yukarı bizim beş ayımızı aldı ve bir tek seneye bakabildik. Yani şey 2018'den itibaren var. Zaten performans programlarının da bir hale yola girmesi 2018'den sonra oluyor. 2021 yılına bakabildik. Seneye 2022 yılına bakacağız. Ve çok önemli bir karşılaştırma olacak Paris Anlaşması öncesi, Paris Anlaşması sonrası. Bu ekip her yıl 2020'den sonra eklemeyi Hedefliyor. Dolayısıyla bu şekilde ileriye yönelik bir şey olacak. İzmir'le ilgili daha önce de soru oldu. Evet bakın mesela 2021 yılında İzmir en yüksek raylı sistem değil ama raylı sisteme yatırım yapmış olan bir şehir. Ama en önemlisi daha önce Mehmet Hoca da dile getirdi. Tarımsal azaltında en çok harcamayı yapan, en çok bütçeyi ayıran bir şehir. Çünkü gerçekten raylı sisteme bütçe ayırması önemli değil. Hepsini zaten belediye kendi kaynaklarından ayırıyor. Biz merkezi yönetimi katmıyoruz şimdi. Belediyeye bakıyoruz. Mesela 2012 yılında İzmir 215 milyona ayırmış raylı sisteme. İstanbul 2 milyar 500 milyon ayırmış. Ama bu ne kadar olumlu ne kadar olumsuz seni hani onu değerlendiremiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi. Buraya ne kadar çok kaynak ayırırsa raylı sisteme diğer şeylere kalmıyor. Mesela yenilenebilir enerjiye kalmıyor. E, fakat İzmir buna rağmen tarımsal azaltımı ciddi bir kaynak ayırmış e, ve bu açıdan en önde. Açı, a, a, a, atık açısından da e, yine 2011, e, 2021 yılı için baktığımızda İstanbul dehşetli bir katı atık tesisi yapımı yapmış gözüküyor. İzmir'de ise bir yatırım var. Bunların tümü matris halinde, dediğim gibi hepsini bu program çerçevesinde değinmiş değinmemiz mümkün değil. Matris halinde internet sitemizde var ve raporlarımızda var. Hangi şehir azaltımda, hangi alanlara yatırım yapmış, hangilerine daha az yapmış, bunlar görülebilir. Dediğim gibi bir yandan da bu analiz statik bir analiz. Bu yılki durumu inceliyoruz ve bundan sonra bir dinamik analize doğru ekip eğer ki kendisi kalmayı, çalışmayı sürdürürse çünkü meşakkatli bir çalışma, çok zaman istiyor, sürdürmeyi düşünüyoruz. En azından 2022 için yapacağız. Dediğim gibi Paris öncesi, Paris sonrası ne kadar yansımış onu görmek açısından. Nurhan Türk ve Yağız Abanus ikinize de çok teşekkür ederiz. Sağolunuz verdiğiniz bilgiler için kayıp.org sitesinde raporlar bölümüne girildiğinde bütün raporun detaylarına ulaşmak mümkün. Size de kolaylıklar diliyoruz. olun Çok teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler. Evet efendim Açık Radyo'da Altın Saatler programını e, kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 17 Ağustos'tan bugüne yapılanlar yapılmayanlar yapılamayanlar kamu kesimi, sivil kesim